509, numaralı konu, Miktad'ın, cihadın herkese farz olduğu hakkında ayet vardır diyerek cihada çıkmamayı doğru bulmayışı, evet, mikdad ile Ebu Eyyüb, Tevbe, 9.sur 41 ayetini, her halükarda savaşa çıkmak fazdır diye yorumlarlardı.